İş bu kelimede. Bu kelime cennetin sekiz kapısını açar. Yüz derece adını insanı yükseltir. Cennetin yüz vardır. Sekiz kapısı vardır. Sekiz cennet vardır. Yüz derece vardır. Üç türlü cennet vardır. Cennete efal vardır. Cennete sıfat vardır. Cennete zaat vardır. Bu kelimeyi ve cehennemin yedi kapısını kitler. Yedi derecesi vardır cehennemin. Yedi çukurdu. En altında münafıklar yatar. İçi başka, dışı başka olanlar. Zahirde kendisi Müslüman gösteriyor, içi küfürüne dolu. Onlara münafık derler. İçi inanmamış, zahirde kendini mümin gösteriyor. Münafık. Bunlar en alt tabakada. Estaizüllah inel münafıkine fidderkil esferi minenna. En üst tabakada da müminlerin günahkarları yatacak. Kat kat böyle cehennem. Haktır ve gerçektir, olacaktır. Olmuştur, hazır duruyor. Cennet de hazır, cehennem de hazır. Peygamber gitti, gördü, geldi, haber verdi. Bazıları ya bazı kuş beyinliler, giden gören var mı? Var. Muhbir-i Sadık, Muhammed-i sadık emin olan peygamber gitti, gördü, geldi, haber verdi. Gitti, haber. Halbuki sen de görüyorsun ama farkında değilsin. Çünkü ahirette ne varsa dünyada bunun bir misali vardır. Burada görmeyen orada göremez. Onu bulamaz zaten, burada görecek, burada inanacak. İşte hürriyetin elinde. Misal faraza. Sıhhatin elinde cemiyete işarettir. Ona remizdir. İşte hapishane. Kanunu dinlemeyenler. Ayak altı edenler. Hapishaneye giderler. Allah'ın kitabını dinlemeyenler. Allah'ın hapishanesini gidecekler. Şimdi görürsünüz. Daha tamam. Dünyada misaleleri var. Bunda. Her şey. Ne varsa. Dünyada devletin amirleri vardır. Memurları. Allah hükümetinde amirleri memurları vardır. Gizgin memurlar vardır. Bizim hakkımızda dosyalar hazırlarlar. Ne yaparsak devleti bildirirler, değil mi? Allah'ın da gizli memurları vardır. Seni omuzunda taşırlar Haberin biri olmaz burada. Kiramen katibine ya alemin amatif alun. Ne yaparsın yazarlar. Kıyamet gönlü çıkarırlar.